Çok güzel canlı hukuku programına başlıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. E, program ortağım Murat Loster şu anda harıl harıl e, cep telefonundan Merhaba. bir veri arıyor. Ee, sevgili konuğumuz geçen hafta da bizimle olan Sayın Yardımcı Doçent Doktor Elif Küzeci Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden hoş geldiniz bir kere daha. Hoş bulduk. Ee, geçen hafta e, kişisel verilerin korunması hukukunu konuşmaya başlamıştık ama programımızın süresi içinde tamamlayamamıştık. Ee, Elif Hanım bize biometrik verilerin ne olup ne olmadığını anlatıyordu. Hemen devam edelim ki bugün çok konuşacağımız konu var. Onları da özetleyeyim hatta. Ee, Biometrik verilerden sağlık verilerine geçeceğiz. Ki evet. en çok o yüzden gündemde zaten bu. Ee, sağlık verilerinin Türkiye'de nasıl korunamadığını belki konuşacağız. Değil mi? Belki de konuşacağız. Evet. Ee, oradan e, bütün bunların Kamuoyunun gündemine gelmesine yol açan bir DDK, Devlet Denetleme Kurulu raporu vardı birkaç hafta evvel. Ona değineceğiz kısaca ve inşallah programın süresi içinde kişisel verilerin korunması kanunumuz çıkamayan yüzyıllardır. Onu konuşacağız. Evet. Mikrofon sizin. Biyometrik veriler tabii farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Hani tam da geçen hafta kaldığımız yerden devam edecek olursam. Ama en dikkat çekeni kimlik belirleme için kullanılması. Tabii burada çok farklı biyometrik verilerin tanım kullanıldığını görüyoruz. Tanım hocam görüyorsun. tanım biyometrik verinin tanımını yapalım. Aslında biyometrik verinin tanımını Murat Bey benden daha iyi yapar herhalde. Teknik bir konu. Ama şöyle bir örneklendirme üzerinden belki gidilebilir... Biz bugün bu program için sabah burada buluşmuşken birbirimizi aslında biyometrik bazı veriler üzerinden tanıyoruz. Çünkü daha önceden gördüğümüz bir yüzü zihnimizde kaydediyoruz. Sonra tekrar karşılaştığımızda Aa, bu, bu yüz Sayın Avniye Hanım'a ait diyoruz ve onu tanıyoruz. İşte aynı şeyi aslında ya da benzer bir şeyi... Bilgisayar sistemleri ya da bilişim sistemleri de yapıyor. Önce bir bilgiyi kayıt ediyor. Daha sonra tekrar o bilgiyle karşılaştığı zaman onu tanıyor. Hı hı. Kişilerin, insanların tanımlanması için bu veriler kullanıldığında işte retina taraması ona ilişkin kayıt. Ya da işte kulak çeperi tarımı, taraması. ya hani da şu pasaport fotoğraflarında o illa çirkin fotoğraflarımız için kulakları olan. açın evet. denen. Ee, o e, görüntüler ya da işte avuç içi damar haritasının çıkartılması, parmak izi, parmak e, damar yapısının belirlenmesi ya da internet üzerinde bir şeyler yazarken yazım e, pratiklerinin ya da sisteminin belirlenmesi gibi e, farklı farklı biyometrik yöntemler kullanılabiliyor. İzin verirseniz ben de araya gireyim. Hı -hı. Akademik olmayan bir tanım yapacağım. Yani ...kendi tanımımı yapacağım bir anlamda... E, ...genlerimiz... ...ve o genlerden sonra... O genlerle doğumumuzdan itibaren... ...başımıza gelen... E, ...tüm iyi kötü işlerin ve etkilerin... ...etkilerin ve etkenlerin... ...vücudumuzda oluşturduğu etkiler sonucunda... ...vücudumuzun her bir köşesinin... E, ...her bir noktasının... ...aldığı son hal... ...aslında sonuç olarak biyometrik veri. Evet. Çok güzel. Bir şöyle... Çabucacık bir daha tekrarlar mısın ya? Gen, genlerimizle doğuyoruz. Dolayısıyla Hı. genlerimiz ama daha önemlisi ya da bunun yanında doğduktan sonra başımıza gelen tüm dış etkenlerin bizim vücudumuzu çevirdiği şeklin her bir noktadaki hali aslında biyometrik veri. Yani bizim ayırt edici bazı unsurlarımız var. Ama kişisel verilerin korunması açısından baktığımızda farklı biyometrik verilerin farklı sonuçları beraberinde getirdiğini görüyoruz. Örneğin parmak izi. Biz bugün burada otururken işte elimize telefonu alırken ya da işte masanın üzerine elimizi koyarken aslında yerimizde bir iz bırakıyoruz parmak izimizi. Hı hı. Ama örneğin retina izinizi bu şekilde bırakarak gezmiyorsunuz. Ya da avuç içi damar haritanızı bir yerde otururken bırakmıyorsunuz. Öte yandan bazı bilgileri yerinizde bırakmasanız bile içerdiği bilgi türü açısından... ...ciddi bir hassasiyet söz konusu olabiliyor. DNA Siz, mesela. Evet, mesela biraz önce işaret ettiğiniz... ...işte o gen, genlerimizi belirleyen... Hmm. ...DNA kodu... ...bu anlamda sadece bize ilişkin değil... ...annemize, babamıza... ...mevcut ya da e, potansiyel çocuklarımıza ilişkin... ...bilgileri tabii, tabii. bile içerebiliyor. Onun için daha hassas... Hmm. ...ve daha üst düzey korunması gerekli. Üstüne üstlük bunu e, zannettiğimizin aksine... ...düzenli ve sürekli olarak her yere bırakıyoruz. Yani vücudumuzdan dökülen evet. her bir kıl kökü... ...her bir kurmuş bile olsa... ...işte saçımızdaki ya da vücudumuz bir yerdeki... Bir ...deri parçası kepek bile aslında... ...bizim DNA'mızı barındırıyor. Evet. Şimdi demin enteresan bir laf etti ama... ...Elif Güzeci hassas bilgi dedi. Evet. Onu da bir şey yapalım mı? Hangi bilgi, kişisel veriler, hassas veri... ...hangileri... O kadar hassas olmayan benim. şimdi sadece kişisen. Hukukçu olarak baktığımızda pek çok hukuksal düzenlemede Avrupa Birliği'nin bu konuya ilişkin direktiflerinde pek çok ülkenin ulusal düzenlemesinde bizdeki işte umarım vaktimiz kalırsa tartışacağımız İnşallah. kanun tasarısı teklifinde e, hassas veri kategorileri ayrı olarak belirlenmiş. Genel kabul gören şekliyle hassas kişisel veriler kategorisinin içinde kişinin cinsel tercihleri, dini inanışları, ırki etnik kökenleri, yani kökeni, deneyenler. sağlık bilgileri Hı -hı. ve bu sağlık bilgileri kapsamında elbette ki genetik bilgileri, genetik kodları. işte kimi durumlarda sendika üyeliği gibi başka bazı bilgiler sayılıyor. Yani bu kategorilerin yer aldığını görüyoruz. Buradaki temel mantık aslında şu... E, yasa koyucu diyor ki bazı veri türlerinin yeterli düzeyde korunmaması halinde ayrımcılık başta olmak üzere ortaya çıkabilecek zararlar daha yüksek. Vahim. Evet daha vahim. O halde biz bütün kişisel verileri koruyacağız ancak bazı veri kategorilerini daha bir büyük bir hassaslıkla e, daha özel olarak üzerine Eğilerek koruyacağız bu e, özellikle Avrupa yaklaşımında tercih edilen bir yöntem ben kişisel olarak ama şunu belirtmek isterim e, çok da bu ayrımın taraftarı değilim niye çünkü hepsini korusunlar şimdi aslında hepsi korunuyor o, o, o bakış açısında da hepsi korunuyor ama kategorik olarak bazı veriler e, daha üst düzey korunuyor oysa ki bence yine bütün veriler korunmalı daha hassas nitelikteki korumanın ne zaman yapılacağını somut olaya göre değerlendirmeli. Çünkü bazen e, hassas gibi gelen bir şey o kadar hassas olmayabilir ve bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Örnek verecek olursak, sağlık verileri kategorik olarak hassas nitelikte. Elbette ki bir kişinin... E, Yaşamıyla ilişkili bir sağlık bilgisi söz konusuysa ya da hayat tarzını açığa çıkartan bir sağlık bilgisi söz konusuysa bu hassas nitelikte olabilir. Ama gözlük takan bir kişinin gözlüklü bir fotoğrafı bile aslında bir sağlık bilgisi taşıyor ve bu kategorinin içerisine düşmesini gerektirebilir. Ya da e, Avrupa Adalet Divanı'nın bir meşhur kararı var Lindqvist kararı. O karar içerisinde bir kişinin ayak bileğinin incinmesine dair bilginin de açıkça bir sağlık bilgisi olduğunu dolayısıyla hassas veri kategorisinde yer alması gerektiğini söylüyor. Şeyi anlatalım mı Elif hassas veri olunca ne değişiyor yani? Aslında şöyle İşleme konusunda e, temel olarak prensip olarak bir kural getiriliyor ve hassas kişisel veriler işlenemez. Deniyor. işleme ne demek e, kişisel verinin işlenmesi aslında bilgi üzerinde gerçekleştirilen her türlü hareketi niteliyor yani almanız kaydetmeniz işte e, toplamanız aktarmanız üzerinde değişiklik yapmanız silmeniz hepsi işleme içerisinde yer alan e, unsurlar hı hı. dolayısıyla bir kişisel bilgi üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir hareketin işleme olduğu söylenebilir hı hı. ama şunu belirteyim e, hassas kişisel veriler kural olarak işlenemez deniyor. Fakat elbette ki bunların işlenmesini gerektirecek durumlar var. O nedenle bazı da e, ilgili yasal düzenlemelerde mutlaka belirleniyor. Hı hı. E, sağlık verileri demişken Türkiye'deki durumu konuşalım demiştik programın başında. Murat ara versek mi yoksa? Yok birazcık daha devam edelim sonra girelim. Hı hı. Aslında e, sağlık verileri özellikle son birkaç aydır e, Türkiye gündeminde yer e, bulan bir e, sorunu ve tartışmayı beraberinde getiriyor. Evet. Hukuksal düzlemde baktığımız zaman e, tabi çok değerlendirilebilecek bu konuya ilişkin çok çeşitli hükümler var. Ama en dikkat çekici olanı 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 47. maddesi. Hı hı. İlginç de bir geçmişi var aslında kısaca anlatayım. E, bu e, kararnamenin 47. maddesi başka hükümlerle birlikte anayasa mahkemesine götürülüyor. Çünkü hükmün içeriğine baktığınızda mealen söylüyorum. Öyle söylüyorum. E, sağlık hizmeti alındığı sırada paylaşılması gerekli olan bilgilerin tamamının her türlü sağlık kuruluşundan, devlet hastanesi, özel hastane, özel muayenehane hepsinden ya da poliklinikten, sağlık bakanlığına ve ilgili e, bağlı kuruluşlara gönderilmesine zorunlu kılan bir hüküm içeriyor bu 47. madde. Başka bazı hükümlerle beraber iptali için anayasa mahkemesi önüne gidiyor. Anayasa mahkemesi iptal ediyor. Fakat iptalinin gerekçesi temel hak ve özgürlüklerle ilişkili bir konunun kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyecek. Hı, olması. Usul gibi ya. Usul. Evet. Anayasanın 91. maddesinin amir hükmü ve bundan dolayı bir iptal geliyor. Bunun üzerine Temmuz ayında başka vesilelerle de gündeme gelmiş bir torba kanun içerisinde bu 47. madde tekrar kabul ediliyor ve 663 sayılı kanuna eklenmek üzere kabul ediliyor. Şimdi bunu özellikle belirtiyorum. Dinleyicilerimiz arasında da hukukçular vardır. Hukukçuları bir hukukçu için ilginç bir örnek. Çünkü 663 sayılı kanun hükmünde kararname bir KHK ama bazı hükümleri kanun niteliğinde çünkü kanunla kabul edilmiş. 47. madde bunlardan biri. Şu anda bu e, hüküm yürürlükte ve düşünün e, sağlık hizmeti alınması sırasında e, toplanan her türlü bilgi bunların içerisinde çok hassas nitelikte çok ayrıntı nitelikteki bilgilerin de ...bulunacağı açık. Bunların Sağlık Bakanlığı'na doğrudan gönderilmesi söz konusu. Bir hastanın bu noktada yapabileceği pek fazla bir şey yok. Çoğu zaman haberi bile olmadan gerçekleşecek tabii, tabii. bir şey. Ama öte yandan biz bir çerçeve yasaya sahip değiliz. Dolayısıyla bu bilgilerin gönderilmesinin zorunlu olması bir yana... ...bu başlı başına tartışılabilecek bir şey... Hadi o ilk aşamayı kabul etsek bile daha sonra nasıl kullanılacağı, kimlere aktarılacağı, ne yapılacağı konusunda e, herhangi bir etkin işlevsel düzenlemeye sahip değiliz. E bunu torba kanuna koydular diye hatırlıyorum sonradan. E, i̇ptalden sonra. İşte iptalden sonra koydular. Ha. Onun için yürürlükte şu anda. Leyla'yla da konuşmuştuk. Evet. Bu evet programda şu anda evet. yürürlükte bu. E, hmm. 663 sayılı kanun hükmünde 47. maddesi. Ama gene mi iptal? Anayasa Mahkemesine gitti. Tekrar gitti. Ne Yok gitti. Ha, gitti. Bil, bildiğim kadarıyla gitti. Cumhuriyet hmm. Halk Partisi de tekrar Anayasa Mahkemesi önüne götürdü e, iptal davası yoluyla. E, fakat sonucunun ne olacağını tabii bilmiyoruz, bekliyoruz. İptal edilmesi gerektiği gibi şimdiye kadar da maalesef bu tarz düzenlemelerin e, zaten çok büyük zararlara neden olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık sigortası yapan özel kuruluşlar mesela. Evet. Bu bilgileri ele geçirdiği zaman pat pat pat düşüyorlar. Ki biliyorsunuzdur, evet. görmüşsünüzdür e, basına da yansıdı. E, Sosyal güvenlik kurumunun sağlık verilerini sattığına ilişkin evet, çeşitli evet. haberler. Yani bu duyumların gerçek olmaması durumunda bile haklı bir tedirginlik evet, olması evet, son derece evet, normal. Evet, i̇laç endüstrisi. Evet. O zaten dünyada Başka bu bilgilerin da kullanılabilir. İşlenmemesi, toplanmaması felsefesi de buradan ortaya çıkıyor. Yani o bir bilgiyi bir yerde çok büyük miktarda toplarsanız ...haber çıktığı zaman insan ister istemez tedirgin oluyor... ...haber doğruysa da, yanlışsa da. Evet. yani ...benim ve herkese... Olabilir olabilir, evet. ...bu noktada engelleyici bir düzenlemeye... ...sınırları çizen e, bir düzenlemeye sahip de değiliz... ...ve sağlık verileri çok özel... E, ...hassasiyet gösterilmesi gereken bir kategoriyi oluşturuyor... ...ama işte devlet baba var ya... O bilir doğrusunu. O merak etmeyin. Onu da koruruz tadında. Çıktı işte o torba kanununa yeniden. Bir, bir ara verdim fenalık geldi. Benim içime bu konudan hayır. Yani düşündükçe e, başka şeyler geliyor aklıma. Mesela DNA bankalarındaki bilgilerin e, seyahati gibi bir konu geldi aklıma da. Evet nerelere gideceği belli olmaz. Ne sanırım. çalıyoruz? Yine bir Monday Morning çalıyoruz ama bugünkü Fleetbook Mac'tan. Hadi bakalım. Monday morning you showed the fight 94.9 Açık Radyo'dayız. Bugünkü Bilgi çağının pro hukuku programında. Teşekkür ediyorum. Konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Elif Küzeci. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden. Ee, epeydir kişisel verilerin korunması hukukunu konuşuyoruz onda Geçen programdan beri. Ee, sağlık verilerinde kaldık. Evet. Yani sağlık verilerinin korunması konusunda maalesef... Ee, şu anda iyi bir yerde değiliz. Yani genel olarak Türkiye'deki belki kişisel verilerin korunması konusunda etkin e, hukuksal düzenlemeye ya da yeterli farkındalık düzeyine sahip değiliz ama sağlık verileri bu noktada daha çarpıcı bir yerde özel önlemde sanki. Kanuna bir, mı geleceğiz? Kanuna gelmeden önce hemen hmm. bir geçen haftadan hmm. takip yapalım. Geçen haftaki programda e, Elif hocamızın e, bahsettiği bir şey vardı. E, ondan önce gitmiş olduğu bir poliklinikte avuç izi değil parmak izimi aldılar Hı -hı. demişti ve bir cihazın fotoğrafını çektiğini söylemişti. Ha, ben bu o cihazın... programın başında onu, baş... onu arıyordum. Buldum bu arada. Oradaki fotoğrafın takı cihaz iki özellikli bir cihaz. Yani aynı anda hem ya da isteğe bağlı olarak sadece biri olmak üzere hem parmak izini hem parmak damar izini alabilen bir Cihazmış. Oo, evet. Ben parmak damar izini programda öğrendim. Ben sizlerle. izinize onun yani. ne olduğunu kısaca hemen söyleyeyim. Parmak izi dediğin şöyle basınca çıkar biliyorum. Tabii imzanın Okum. yerine geçerdi <gülüyor> okuma yazma bilmeyenler tarafından. Büyür Benim yeni. merak ettiğim parmak damar izi yerine parmak izi olursa ne olur? Onu az sonra Elif Hoca'ya soracağım ama ben önce hemen izinle merak ettiğim şeyi söyleyeyim. Ee, parmak damar izi e, parmağın içindeki damarların... Ee, ...şekli ve birbirleri arasında geçişi tanımlayan bir iz. Ee, aslında kişileri birbirinden ayırt etmek açısından bakarsak salt, parmak iziyle bir farkı yok. Ama önemli bir farkı var. Dokunduğumuz her yere parmak izimizi bırakıyoruz. Hmm. Ama özellikle bunun yaklaştırdığımız bir cihaz tarafından özel bir şekilde fotoğrafının çekilmemesi durumunda... ...hiçbir yere parmak damar izimizin kopyasını istesek de bırakamayız. Neye yarıyor? İşte onu da sorayım. Şimdi e, tabii belki şunu da söylemek lazım. Biyometrik yöntemlerle kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor ama... E, ...hepsinin doğruluk şeyi, bu anlamda oransal durumu da birbirine denk değil. Kimisi bu konuda daha başarılı, daha iyi ayırt edici bir unsur sergiliyor. Yüzdesel olarak kimisi daha düşük. Şimdi bir yerde iz bırakıp öbür tarafta bırakmamasının... E, tekliğin veri açısından güvenliği Artık. bağlamında evet değerlendirilmesi hmm. mümkün. Ama, yani Ama her mi? durumda biyometrik veriler alınırken hmm. belirli bir e, sınır içerisinde çerçevesi belirlenmiş bir e, uygulama içerisinde hmm. gerçekleştirilmesi lazım. Doğru mu? anlıyorum parmak izi artı parmak damar izi şimdi eğer öyleyse yani onu bu bu teknik tamamlama bağlamında yok yok bu cihazın bu becerisini teknik... gösteriyor evet. ama fiilen bunlardan hangisi o an okunuyor ya da hangisi depolanıyor Teknik olarak o çözümü bilmeyen birisi bende dahi söyleyemeyiz. Hı. Ama çok bir taraftan da tedirgin etici öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Eskiden e, biz şöyle bir durumu biliyorduk hani parmak izi konusunda. Bir kişiye bir suç isnat edildiyse bir suç dolayısıyla aranıyorsa soruşturuluyorsa işte parmak izini par, e, paylaşırdı. Bahsettiğiniz pasaport fotoğrafları gibi böyle tipik bir yazı önünde tuttuğu. Bir, e, evet. numarası. Altına numarasıyla işte fotoğrafı çekiliyordu ve bu bizim zihnimizdeki aslında e, suçlu görüntüsüne ya da kendisine suç atfedilmiş kişi görüntüsüyle özdeş. Bugün için baktığınızda yani herkesin parmak izinin e, herhangi bir e, rıza aranmaksızın toplanıyor olması fotoğraflarının çekiliyor olması artık böyle acaba herkese potansiyel suçlu olarak mı? bakılıyor. Bu bilgiler daha sonra bu kimlik tespitinden farklı, o amaçtan farklı yani sağlık hizmeti almaktan farklı bir amaç içinde mi kullanılacak sorularını beraberinde getiriyor? Benim tedirgin olduğum bir başka nokta daha var. Parmak damar izi herhangi başka bir yerde kullanılamadığı için sadece kimlik doğrulama amacıyla kullanılır ve çünkü ben her parmağımı uzattığımda sadece o an görünür, alınır isteniyorsa depoanır bir şeydir o. Oysa parmak izi biz istemeden sizin de evet, bahsettiğiniz gibi bıraktığımız bir şey. Dolayısıyla e, benim ve Türkiye'deki çok sayıdaki insanın parmak izinin fotoğraflanıp depolanıyor olması potansiyel olarak bizim parmak izimizin bizim olmadığımız bir ortamda Kopyanın üretilip bir yere sahte bir iz olarak bırakılması sonucunu doğuruyor olabilir. O yüzden parmak izinin depolanması beni çok rahatsız ediyor. Parmak damar izinin depolanması beni o kadar rahatsız etmiyor. Şimdi biri de illa illa birinin yapılması gerekiyorsa tabii. E, bir bir de programa iki dakika kalmış. Oo çok hızlı Hı. geçiyor değil mi? E, programa başlamadan önce de kısaca konuşmuştuk. Bilişim teknolojileri ne kadar hızlı gelişiyor ve e, bu gelişim de her geçen gün biraz daha hızlanıyor diye yani kendi Hı. içinde de. Şimdi bu açıdan da değerlendirmek lazım. Örneğin DNA'dan söz ediyoruz. Eskiden bir kişinin saç telinin ya da işte tükürük örneğinin ya da bir kan damlasının herhangi bir bilgi taşıyabileceğine ilişkin biz bir bilgiye sahip değildik. Bu yeterliliğe de sahip değildik. Evet, evet. Şunu da bilmiyoruz. İleride belki o parmak izi kaydından başka bilgilere de ulaşılabilir olacak değil belki mi? Belki de. Belki de olacak sürekli ve sınırsız kayıt edilmesi bu noktada da bir endişe yaratıyor. Evet. Son bir buçuk dakika için e, şu çıkamayan kanunu e, sizden dinleyelim. Bir buçuk dakikada. Şimdi en son e... zaten çıkmadığı için üzülmüyorum yani. <gülüyor> yani kişisel verilerin korunması alanında elbette ki yalnızca bir çerçeve kanun yeterli olmayacaktır. Ama her sektör için geçerli ve herkesin uyması gereken temel ilkeleri belirleyen etkin bir e, denetim yaptırım mekanizmasına sahip bir çerçeve yasa e, ya gerçekten ihtiyacımız var, bunun çıkmasını istiyoruz ama şunu söylemek isterim. Evet, gündemde bir e, tasarı teklif var. Fakat e, önemli olan bu isimle bir yasanın çıkması değildir. İsmiyle uyumlu, etkin, işlevsel kuralları içeren bir yasanın çıkmıştır. Umarım bir başka programda bu yasamız çıkmış Ona, olur. Ve onun üzerine de konuşabiliriz. Şeyi çağrıştırdı bu son sözleriniz. E, bilgi edinmeme hakkı evet. kanunu gibi. Evet, e, bu yılın ilk... Pazar tesisi programını da böylece kapatıyoruz. O yüzden genel olarak herkese e, 2013'ü aratmayacak keyifli bir yıl ve güzel bir hafta dileyelim. Ben de katılıyorum. Ben de davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum sevgiler. Çok teşekkürler. Tekrar iyi yıllar herkese.